arkadaşlar uyarı yapmayı ben pek sevmiyorum ama ee, bize çok soruluyor işte çocuklarla gelelim mi diye ee, tabii ki gelin çocukların da canlısıdır canlılar ama arkadaşlar ben çocuklarımla vaaz vermeye bile gittim yani çocuğu yanında ben vaaz ver ee, onu burada kaldığı süre içinde oyalayacak bir malzemeyi de yanınızda getirin. Ee, Çocuklu olanlar ben olsam mecbur değilsiniz ama ben olsam arka tarafı otururum. Çocuğunuz yanınızdan ayrılarak koşturamaz, koşturmamalıdır. İnsanları rahatsız etmemelidir. Evet çocuklar camiyi sevsin ama kurallarına da riayet etsinler. Efendim bir e, tiyatroya gittiklerinde bir konsere gittiğinizde nasıl davranıyorlarsa <gülüyor> Burada da buranın da bir adamı var, caminin de bir adamı var, buna riayet etmeliler. Bugün ben bayağı bir zorlandım arkadaşlar. Mikrofon da bana azizlik yapıyor. E, Tanrı durduk sesler çıkararak. E, çocuklar da sağdan soldan ucuma geçtiler. Allah onlara hayırlı uzun ömürler versin. E, hepsine efendim peygamber hakları nasip etsin Rabbimiz cümle evlatlarımıza. E, biraz mesela huzursuz olabilir çocuk. Ben her zaman söylüyorum, iki saat oturamaz, o zaman arkadan oturursanız işte hemen çocuğunuzu alıp çıkabilirsiniz. Bir beşe o dakikalık geziniz, bir şey oyalarsınız, sonra tekrar getirebilirsiniz. Ee, bilemiyorum yani ben de epey oldu çocuk büyüteli. Ee, ama çocukların oyalamanın tedbirlerini alarak gelmemiz lazım arkadaşlar. Burada da bir kul hakkı var diye düşünüyorum. Şimdi çok kısa bir zamanımız kaldı. Hemen eee tefsirimizden size aktarmak istediğimiz birle geçelim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu ve's selam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 18. ayeti kenilmedeyiz arkadaşlar. Eee efendim peygamber efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleriyle birlikte bir Ağacın altında bir akasya ağacının altında bu nevi e, sulhundan önce yaptığı beyatan, akfen rabbimiz buyuruyor ki: "Lakad yep Rabbiyallahu anil mu'minin il yubayi oneket tahteşler". O ağacın altında o mu'min sen sana beyat eden yani ölüyün de senin yanındayız. Ölsek bile seni asla e, müşriklerin karşısında terk etmeyeceğiz diye sana e, el sıkışarak yani fiili bir şekilde söz veren o müminlerden Allah mutlaka razı oldu. Bakın bu öyle büyük bir makam ki arkadaşlar. Yani bir insandan Allah'ın razı olduğunun hem de tetkikli ifadesiyle hakkında ayet iniyor. Onun hakkında ayet iniyor. E, bu çok büyük bir mertebe yani ama bakın nasıl saniyelik işler bunlar. Yani Peygamber Efendimiz seslenmeye Gelin Peygamber'e biat ediyoruz diye duyuruldu 1400 kişi 1400 küsur kişi duyuruldu. O anda yani bir daha eve dönmemek var, orada kalmak var, işkenceye maruz kalmak var, kaçırılmak var, her şey olabilir yani. O anda. O sözü verebilecek misin? Böyle düşünme millet falan yok. Ee, biz tabii böyle bir beyata çağırılmayacağız. Yani çünkü Peygamber Efendimiz vefat etti. Ama biz de bazen müminlerin, darda kalanların, zorda kalanların imdadında olmaya hem de çok nanüsahit durumlarda biz de çağrılıyoruz bazen arkadaşlar. İşte o grubun dışında kalmamanızı size hararetle tavsiye ederim. فَعَلِمَ مَا فِي Onların kalplerini Allah bildi. Yani Allah onların kalplerindeki niyeti bildi, o kararlılığı bildi. فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ Ve üzerlerine sekinet indirdi. Şimdi burada şunu da görüyoruz arkadaşlar. Sekinet nereden sonra iniyor? Sen kararını verdikten sonra. Yani iki, münafığın kalbine sesinlik var İki ileri bir geri, iki ileri bir geri, bir ileri bir iki geri. Devamlı, demin söyledik işte, müddebine be ne derdik. Burada mı olayım, karşıda mı olayım? Menfaatim neyi gerekiyor Akıllı olmak neyi gerektiriyor? Şey, ünlem var parantez içinde. Efendim akıllılık, onların akıllılığı bambaşka Yani hayatta kalmak, hep e, kazanan tarafta olmak, hep güçlünün yanında olmak, münafığın, böyle çalışır arkadaşlar. Ee, şeyde de maide suresinde de gelecek inanılmaz. Yani o ayetleri Kur'an-ı Kerim'de münafıklarla ilgili ayetleri okuduğunuzda bir münafık hakkında hiç şaşırmazsınız. Adamına göre konuşur, yerine göre konuşur, devamlı takiye yapar, kendini gizler, asla gerçek düşüncesini söylemez, hep güçlüden yana, güçlünin hibayesine sığınmadan bir adım atamaz. O himayeye sığınmak için de hep kendi görülür ee, Müslümanlığından hep taviz verir. Şey şeyde gelecek. Maide suresinde, Tevbe suresinde, Münafiko suresinde onlar gelecek. Burada tam tersi. Yani ilan ediyorlar. Ben Muhammed'in yanındayım. Ve onun da ölümüne yani bir kişide kalsam ölümüne onu asla terk etmeyeceğim diye sözleşme yapıyorlar. İşte Allah Onların kalplerindeki o imanı, o kararlılığı gördü, üzerlerine sekine dindirdi ve onlardan razı oldu. وَاَثَابَهُمْ فَالْحَرُّ قَر۪يبًا Ve onlara yakın bir fetih müjdeledi, isabet ettirdi. Yani e, onun sevabını verdi daha doğrusu. Yakın bir fetih sevabını verdi onlara. Önceki derste neyi konuşmuştum? Münafıklar, o Arabiler, daha sonra katılmak istediler kolay e, ganimetler gelen savaşlara hayır önden. Siz samimi değildiniz. Siz sadece işin ucunda e, kar görününce e, bizim yanımıza giriyorsunuz. Bir risk olunca, bir tehlike olunca uzaklaşıyorsunuz. E, şimdi burada uzun uzun arkadaşlar bu kısa anlatılıyor. Orayı zaten işlemiş olduğum için önceki kayıtlarda <gülüyor> geçiyorum. Sonuçta hasılı diye bir özet var. Oraya gel, geldim. Yani 18. ayetin e, tepsilinde bu Hudeyye olayı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Hasılı namına kasem olsun ki Allah o müminlerden razı oldu. O ağacın altında sana beyat ederlerdi. فَهَلِّ مَنَا Çünkü kalplerindeki sıdkun ihlaslarını yani doğu imandaki sadakatlerini ve ihlaslarını ve müşriklerin fiillerine karşı teessür ve heyecanlarını bildi. Yani Allah'a ve Resulüne teslimiyet, müşriklerin de karşısında onların o Kabe'ye müslümanları sokmayan fiillerine duydukları teessürü onlardan yaşadıkları heyecanı bildi. فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِ üzerlerine o sekineti indirdi. Onları sulha yatıştırdı. Şimdi Peygamberimizle biatlaştıktan sonra yapıldı anlaşma. O anlaşmaya işte o biat olmasa belki de daha çok itiraz edecek. Peygamber'e her halükarda peygamberle birlikte olmaya söz verdiler çünkü. Öncesinde ve sekinet indirdi Allah. وَاَتَابِهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا Mekke'den dönüşte Medine'ye dönerken Hayber'in fethini kendilerine bir hikafat olarak Cenab-ı Hak vaad etti. وَمَغَانِمَ كَف۪يرَةً يَأْخُدُونَهَا 19. ayette ve yine onlara ne vaad etti Cenab-ı Hak? Elde edecekleri çok büyük ganimet vaad etti. Hayber. Dün bir şey öğrendim arkadaşlar. Ee, Surtular Allah onlara da selamet versin Hayberi ve Necran'ı Yahudi turizmine açmayı planlıyorlarmış. Çünkü Hayber Yahudilerin Arabistan'da en eski kaleleri ve Necran'da da çok eskiden Necran Yahudileri vardı. Peygamber Efendimiz onları temizlemişti. Arap Yarımadasından yani Hicazlar şimdi onlar Hayberi ve Necran'ı açmayı düşünüyorlarmış. Bunu da dikkatlerinize sunuyorum. Yani bu açılım her zaman öyle işte öbürlüklem demokrasi falan diye düşünüyoruz biz. E bize öyle sunuluyor arkadaşlar. O paketin ambalajı öyle. Ama içeriğinde Müslümanların bütün imkanlarının kafirlere açılması da var yani. Dışını güzel ambalajlıyorlar. Hepimiz ne güzel oluyor. Bak öbürleşiyorlar falan zannediyoruz. Haydar ganimetlerini ee, Cenab-ı Hakk vaat etti Müslümanlara وَكَانَ Allahu Aziz حَك۪يمًا Aziz ve Hakim ismiyle bitiyor. Çünkü o günkü Müslümanlar arkadaşlar haydarini fethedeceklerini hayal bile edemezler. Belki de. de. Çünkü çok güçlü, muazzam bir kaledeler, çok zenginler, öyle olduğu için arzak depoları var, her türlü savunma tedbirleri var. Yani yıllarca fethetseniz onların içeride e, kaleyi de aşamazsınız. O günkü teknolojiyle silahla onları da içeride öldüremezsiniz. Öyle kuşatır siz dışarıda helak olursunuz. Öyle ama Allah azizdir. Allah her türlü e, gücün üstündedir Allah'ın gücü. Her yüceden yüce Allah. Her güçlüden güçlüdür. Bu isimlere iman ettiğimiz zaman, Esma-i ile iman ettiğimiz zaman arkadaşlar bize Allah hakkında kimse aldatamaz. Sonra 20. ayet: "Va'adakumullahü meğânimen kesîran Daha Allah sizlere birçok ganimetler vaat buyurdu ki, onları da alacaksınız. "Fehuzû bu halbe peşin verilendir. Baştan verilendir. Daha size ne ganimetler gelecek? Hayver ganimetini müstehacelen verdi. Daha sizi pek çok ganimetler bekliyor diye çok yakın bir tarihte mesela Hayver'i edeceğini bile hayal edemeyen o insanlara belki de e, Cenab-ı Hak sonra neyi müfetti arkadaşlar? İran'ın fethini, Roma'nın memleketlerinin, eyaletlerinin fethini ve biraz daha uzak gelecek Bizans'ın fethini allah Teala nasip etti. Ee, ve, ve keyfe, nasıl burası? Ve keffe, affedersiniz. Ve keffe ey yennasi Ve sizden insanların ellerini çekti. Yani sizi öyle bir güce, öyle bir e, şeye, kuvvete, saygınlığa oturttu ki devletinizi öyle kuvvetlendirdi ki insanlar size saldırmaya cesaret edemedi artık. Ondan sonra artık saldırı olmadı artık arkadaşlar. Hudeybiye'den sonra, Mekke'nin fethinden sonra artık bir saldırı Müslümanlara olmadı. Ee, anlaşmaları bozdukları için fetihler oldu. Ee, yani o fetihleri de Peygamber Efendimizin müthiş siyasi dehasıyla, tabii ki Allah'ın da ilhamıyla Efendim bütün dehalar, bütün yetenekler Allah'ın ilhamıydadır zaten. Efendim o ilhamla o anlaşmaya koydurduğu bir madde Mekke'nin sonunu getirdi. Peygamberimiz Mekke'lerin bütün isteklerini çok hızlı bir şekilde kabul etti. Halbuki Müslümanlara çok ağır geliyordu o istekler. Onurlarına dokunuyordu, hiç tartışmadı Peygamberimiz. Kendisinin koymak istediği bir madde vardı, onu gör anlamasınlar. Hemen imzalansın anlaşma diye, onun ne, neye yol açacağını anlamasınlar diye. O koyulduğu madde hem Hayber'in fethini hazırladı, hem Mekke'nin fetini hazırladı arkadaşlar. Artık bu, bu bununla da merak etmediyseniz bu Hüdebiye anlaşmasını, daha da merak etmezsiniz. Uyandıramam <gülüyor> yani sizdeki merakı. Artık lütfen neymiş bu Hüdeviye diye bir okuyun. Veket ve ey diyen Nasi Ankun, insanların ellerini sizden çekti. Müslümanlara saldırmak isteyen düşmanların sultaları yürüldü. badema artık bundan sonra İslam devleti emniyet sahasına girdi. Velitekûne vel, e, Velitekûne a yetenli muhteşemde ve de bir ayet oldu ve ehliye konusunu atan ve sizi de dost oluyor da hidayet etti e, diyor Rabbimiz. E, bir önceki konuşmada bu e, sure üzerine konuşurken söylemiştim arkadaşlar. Her zaman güçlü aile zayıf aileden iyidir. Güçlü kuzenler zayıf kuzenlerden iyidir. Güçlü akrabalar zayıf akrabalardan iyidir güçlü devlet, zayıf devletten iyidir. Onun için akrabalık başta ailemiz, sonra yakın akrabalarımız, yeğenler, kuzenler, sonra konu komşu, civarımızda, aşk kime gücünüz yetiyorsa, okuması için mi destek gerekiyor? İş kurması için mi? Akıl vermek <gülüyor> gerekiyor? Sıkışmış elinden mi tutmak gerekiyor? Hep beraber bir olup kalkındırmak mı gerekiyor? Arkadaşlar, bunu mutlaka yapmamız lazım, yapmanızı tavsiye edelim. Atalarımız bizim bir önceki yani güçlü aileler, varlıklı aileler şöyle yakın geçmişlerine bir baksınlar. Babaları birbirini nasıl destekliyordu? Kardeşler, eltiler, aileler, dedeler nasıl çalışıyorlardı? Bir bakın öyle çekirdek aile olup da zengin olan yoktur arkadaşlar. Bak ben iddialıyım ya. Yani. Hani ben çalışacağım, ben kazanacağım, bununla zengin olacağım. Bu neredeyse yoktur. Bir miras falan yoksa. Yani sıfırdan. Çok nadirdir arkadaşlar helal yoldan. Onun için birbirimizi destekleyeceğiz. Devletimizi destekleyeceğiz. Müslüman devletleri destekleyeceğiz. Müslümanları destekleyeceğiz arkadaşlar. Ama işte bana şöyle davrandı böyle davrandı. Ben ona o kadar iyilik ettim. Sonra beni görmezden geldi. Hiç önemli değil arkadaşlar. Hiç önemli değil. Çünkü onun kimseye muhtaç olmaması da senin için bir zenginlik. Çünkü o kişi, senin akraban, işte komşun, arkadaşın devamlı muhtaç olsa devamlı senin kapını çalacak. Versen bir türlü, vermesen bir türlü. Ama onun güçlü olması, seni tanımasa bile sonra gene senin lehinedir yani. Her durumda lehinedir diye düşünüyorum. Ve uhra neha Ve e, burada kalalım 21. ayet gerimede Daha neler neler de verdi. Mikrofon da İfl iflas etti zaten arkadaşlar. Ee...